Onun bu konudaki yaklaşımı iki delikanlı Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd'in de gözünden kaçmıyor ve fırsat bulduklarında onlar da kendilerine ne bir fayda ne de zararı söz konusu olan bu taş ve tahtalara karşı tavır alıyorlardı. Bir gün ikisi birlikte Kabe'ye gelmişlerdi. Ne garip ki etrafta ikisinden başka kimse görünmüyordu. İbrahim vari bir hareket gelmişti akıllarına. Aslında onları çöp yığınlarının arasına gömmekti en güzeli. Ama onlar henüz bunu yapacak konumda değillerdi. Bununla birlikte içlerinde duydukları derin heyecanı bir şekilde dışa vurmaları gerekiyordu. Demek ki henüz yön bulmamış bir heyecandı bunlar. Derken gittiler ve Mekke müşriklerinin kıymet verdikleri bu putlara getirdikleri toz, toprak ve pisliği bulaştırı verdiler. Kim Sabah olup da putlarını toz toprak ve pislik içinde bulan Mekke müşrikleri başlarına kaynar sular dökülmüşçesine bir telaşa kapılmışlardı. Bunu yapanlar hakkında en ağır ithamlarda bulunuyorlar. Bir yandan Bunları bizim ilahlarımıza kim yaptı? diye dövünürken diğer yandan da süt ve su ile onları yıkıyor ve konuşacak dili ve düşünecek bir beyni bile olmayan bu şuursuz taş ve tahta parçalarından özür diliyorlardı. O güne kadar belki de bunu hiç yapmamışlardı. Demek ki tahrik oluyor ve köhneleşmiş düşüncelerine daha çok yapışıp sahip çıkıyorlardı. Öyleyse bu yol tasvip görecek bir yol değildi. Dört bir tarafı kristalden müteşekkil binaya sahip olanların, başkalarının camına taş atması, sahip olduklarının da tehlikeye girmesi anlamına geliyordu. Farkına varıldığı zaman bu, onları da tahrik eder ve haşa Allah'a karşı uygunsuz tavır ve davranış içine girmeye sevk ederdi. Zaten müşrikler de söylenmeye başlamıştı ve açıkça tehdit ediyorlardı. Ya Muhammed! Ya sen bizim ilahlarımız hakkında... ...kötü söz söylemekten vazgeçersin... ...ya da bizler senin Rabbin hakkında ağzımıza geleni söyleriz. Evet, evet doğru söylüyor. Ortalık yeni bir gerginliğe doğru gidiyordu ki... ...dillerde Cibril'in yeni bir mesajla geldiğinin müjdesi dolaşmaya başladı. Gelen ayet açıkça şunu ifade ediyordu. Onların Allah'tan başka arkasına düşüp de... ''İlah'' diye yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakaret etmesin ve kötü söz sarf etmesinler. Artık bu ayet putlar konusundaki kavli fasıldı ve bundan sonra mesele temelinden çözülene kadar bir daha bu çapta gündeme gelmeyecekti. Çünkü Allah herkes için kendi yapa geldiklerinin, kendilerine süslü gösterildiğini anlatıyor ve başkalarının putlarıyla uğraşarak vakit kaybetmemenin üzerinde duruyordu. arkadan gelenler ve mihnet yıllar Efendiler Efendisi'nin dizinin dibinde huzuru yakalayan herkes bu huzuru paylaşacağı başka kişilerin peşine düşüyordu. Davetin gizliden gizliye yürütüldüğü bu dönemde Hazreti Ebubekir gibi insanlar önceki konumlarının sağladığı imkanları kullanarak eski dostlarıyla Resulü Kibriya'yı tanıştırma yarışına girmişlerdi. Onu Efendimizin hala oğlu genç Zübeyir İbni Avvam takip etti. Bir başka gün Osman İbni Affan ve Talha İbni Ubeydullah'ı tanıştırdı onunla. Hazreti Zübeyir'in gelişinden hemen sonraydı. Osman İbni Affan ve Talha İbni Ubeydullah beraberce çıkmış huzura geliyorlardı. Kapıdan girip de gül cemali müşahede edince zaten eriyip mum gibi yumuşamışlardı. Ebu Bekir'in kendilerini anlattığından daha çok şey görmüş... Ve da adeta. İslam'dan bahsetti onlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından da gelen ayetlerden parçalar okudu. İslam'ın tanıdığı haklardan bahisler açtı ve bir Müslüman'ı dünya ve ahirette diğerlerinden ayıran hususları dile getirdi. Bir bir. Erken davranıp fırsatları iyi değerlendirenler için Allah Celle Celaluhu kim bilir öbür alemde ne sürpriz nimetler hazırlıyordu. Meclis yekpare nur kesilmişti sanki ve her ikisi de oracıkta içlerini seslendirecek ve Müslüman olacaktı. Bu manzara yüceler yücesinden de takdir görecekti. Cibril-i Emin gelmiş, şu ayetleri tebliğ ediyordu. Tağuta ibadet etmekten kaçınıp, Gönülden Allah'a yönelenlere nice müjdeler vardır. O halde sözü dinleyip sonra da en güzeline tabi olup tatbik eden okullarımı müjdeler. İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar. Ve yine işte onlardır aklı selim sahibi olanlar. Hz. Ebu Bekir bu yüzden semalar ötesinden alkış alıyordu. Zira bunlar hakkı razı edecek hamlelerdi. Ve Allah da kendi adına gayret gösterenlere akla hayale gelmedik sürprizler vaat ediyordu. Hz. Osman Müslüman olmuştu olmasına. Ama laf dinlemeyen Hakem İbni Ebil As isminde bir amcası vardı. Amcası onun da Müslüman olduğunu öğrenince küplere binmişti. Tuttu Tüccar Osman'ı bağlayıp hapsetti. Belli ki gözünü korkutmak istiyordu. Hakaretler ediyor ve ''Sen nasıl olur da atalarının dinini bırakır ve yeni yetme bir dinin peşinden gidebilirsin?'' ''Buh dinle! Bütün bağlarını koparmadığın sürece seni bu bağlardan çözmeyeceğim!'' Hazreti Osman ise bütün tehditlere kulaklarını tıkamış, kararlılığından zerre kadar taviz vermiyor. ''Allah'a yemin olsun ki ben asla geri dönüp de bu dini terk edecek değilim.'' diyordu. Bununla o, boşuna kendini yorup da hırpalama. ''Benden istediğin tavizi ebediyen alamayacaksın.'' mesajını veriyordu. Nihayet bu kararlı tutum netice verecek ve Hazreti Osman'ın ucunda ölüm bile olsa kararından vazgeçmeyeceğini anlayınca onu serbest bırakacaktı. Huzurun havasına kendini kaptıran Hazreti Talha içindeki tufanlardan bahsetmek için fırsat kollar gibiydi Halden anlayan Allah Resulü de ona bu fırsatı verecek Ve gözyaşları içinde Şam'daki ticaretinden Busra'daki panayır ve rahibin müjdelerinden bahisler açacak Ve orada duyduklarını burada görüp yaşamanın sevincini paylaşacaktı Allah'ın Resulü ile Aranızda Ahmet ortaya çıktı mı? ...diye sorduğunu anlattı ona. Rahibe... ...Ahmet de kim? ...dediğinde... O, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın da oğludur. Bugünler onun ortaya çıkacağı günler. O, peygamberlerden bir peygamber ve beklenen son nebidir. Haremden çıkacak ve hurma ağaçları bol... ...etrafı siyah taşlarla dolu çorak bir beldeye hicret edecektir. ...dikkat et ve sakın gecikme. Ona ilk iman edip... ...sahip çıkan sen ol. Dediğini paylaştı. İşte şimdi kendisi... ...papazın açıktan... ...verdiği adresteydi. Meğer buraya gelmeden önce o da... ...Ebu Bekir'in yanına uğramış... ...bu değişim öncesi... ...ruhen bir rehabilite süreci yaşamış... ...ve... ...sen de zaman kaybetme. Hemen git. Ona tabi ol. Çünkü o... ''Sadece Hakk'a davet ediyor.'' diye teşvik görmüştü. İşte şimdi de gelmiş ve teslim olmuştu. Bunları dikkatle dinleyen Efendiler Efendisi'nin yüzünde sürur belirtileri hakimdi. Ancak her şey planlandığı gibi yolunda gitmeyecekti. Tabii ki bu yol uzundu ve derin sular vardı. İman gibi bir huzurun zaman zaman bedeli de olacaktı ve o gün Hazreti Talha ile Hazreti Ebubekir de böyle bir mihnet bekliyordu. Hazreti Talha'nın efendiler efendisinin huzurunda kelime-i haykırdığının haberi başkalarına da ulaşmıştı. Hazreti Ebubekirle birlikte yürüdükleri bir sırada adım adım kin tüccarlığı yapan Kureyş'in hışmına uğradılar. Kureyş'in aslanı denilen Nevfel İbni Huveylit adında bir adam, karşılarına dikili verdi yol ortasında. Gözünü budaktan sakınmayan bir adamdı bu. Karşı çıksalar bile sonuç daha baştan belliydi. Duruşundan adamın niyetinin kötü olduğu anlaşılıyordu. Daha ilk günden kavga ve gürültü çıkarmama adına temkiğini tercih ettiler ikisi de. Sözle iknayi denedilerse de adamın bundan anlayacağı yoktu ve her ikisini de bir iple bağlayı verdi orada. Azman yapılı bu adamın maksadı namaz kılıp Kur'an okumalarını önlemekti. Ancak ne el ve kollarının bağlanması ne de başlarında tehdit yağmurlarının sağanak halinde yağması onların namaz kılıp Kur'an okumaktan alıkoyacaktı. Adamın ünü o denli yayılmıştı ki Taymoğulları bile arka çıkamadılar. İki adamları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Talha'ya, ortalık duruluncaya kadar bir müddet öylece kala kaldılar beraberce. Bu olay sebebiyle daha sonraları Talha ile Ebubekir kardeş gibi algılanacak ve kendilerine ayrılmaz iki arkadaş manasında karinein denilecekti. Bu bir ilkti, ama arkası da gelecekti. Artık Hazreti Talha da diğer Müslümanlar gibi Kureyş'in eza ve cefasına maruz kalanlardan biri haline gelmişti. Hatta Hazreti Ebu Bekir tarafından dine davet edildiği halde kabul etmeyen öz kardeşi Osman İbni Ubeydullah Hazreti Talha'ya düşman kesilmişti ve kendi kardeşine yapmadığı eziyet kalmamıştı. İçten içe bir heyecan dalgası yayılıyordu Mekke'de. Yüzyılların kuraklığını dindirecek bir menba bulunmuştu ve bunun farkına varan herkes de susuzluğunu gidermenin telaşı vardı. Hatta insanlar da sadece kendi susuzluğunu değil, kendisi gibi susuzluk çeken herkesi bu pınarla buluşturmanın gayreti görülüyordu. Yıllardır bugünü bekleyen insanlar aradığını bulmanın heyecanını yaşıyorlar. Gığfar kabilesinin dil üstadı Ebu Zer de bunlardan birisiydi. Mekke'deki farklılığı duymuştu ve bir an önce buluşmak için can atıyordu. Önce kendisi gibi şair olan abiyi Üneyse gönderdi Mekke'ye. Müşahedelerini anlatırken... Mekke'de senin dininin benzeri bir dinle gelen bir adamla karşılaştım. Allah onu peygamber olarak göndermiş. İnsanlarsa ona sabi diyorlar. Ben sadece insanların ona dediklerini aktarıyorum. Ona cahil, sihirbaz ve yalancı diyorlar. Ama ben onun bazı sözlerini duydum. Eminim ki o bunlardan hiçbiri değil. Allah'a yemin olsun ki ben onun doğru söylediğine inanıyorum. Dedi. Ebu Zer için o gün bayramdı. Abi gitmiş ve gelişini gözlediği zattan da haber getirmişti. Onun da içine bir kor düşmüştü. Bunca yıl bekledikten sonra yerinde durmak olur muydu? Hemen yola koyuldu ve doğruca Mekke'ye geldi. Geldi gelmesine ama beklediği zaatı tanımıyordu. O günlerde tebliği açıktan yapılmadığı için ortalıkta da kimseyi görememişti. Çaresiz sorarak Karşılaştığı bir adama döndü ve Hani şu sizin sabi dediğiniz adam nerede? Diye sordu Adamın bakışları sorduğuna pişman edici mahiyetteydi Bu kadar çekingen olmalarına bir anlam veremiyordu Derken akşam olmuştu Çaresiz Kabe'nin avlusuna geldi ve o geceyi orada geçirdi Ertesi gün Allah Celle Celaluhu ...karşısına Hazreti Ali'yi çıkardı. Mekke'ye uzaklardan gelmiş bu yabancıya yardım etmek istiyordu Hazret Ali. Ancak o günün Mekke'sinde Müslümanlar üzerinde o denli bir sosyal baskı kurulmuştu ki... ...kimse inancını açıktan ifade edemez olmuştu. İkisi de içten içe maksatlarını açamamanın ıstırabını duyuyorlardı. Hazret Ali, şayet söylersem ve inanmayıp tepki gösterirse diye düşünürken Ebu Zer ya bu da bana kızar ve benden uzaklaşırsa diye endişe duyuyor ve böylelikle ikisi de gerçek niyetlerini ortaya koyamıyordu ne de olsa birbirlerini tanımıyorlardı meseleyi ana konuya hiç getirmeden akşamı birlikte geçirdiler Ebu Zer Mekke'ye geleli 3 gün 3 gece geçmişti ama hala aradığına ulaşamadan yine Kabe'ye gelmiş puslatı bekliyordu Nihayet Hazreti Ali yanına yaklaştı ve her türlü riski göze alarak Ebu Zerr'in gerçek niyetini sordu. Onu rahatlatmak için de Efendiler Efendisi'nden bahisler açtı. Evet, şimdi aynı dili konuşmaya başlamışlardı. Bu kadar yakınına gelmişken niçin ondan üç gün daha ayrı kaldığına yanıyordu Ebu Zer. Niyet ve hedef belli olduğuna göre şimdi sırada problemsiz bir şekilde buluşma mekanına ulaşmak vardı. Kaynak Yayın Grubu sundu.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 Efendimiz...